Nestağfirullah, nesta'îzü billah, bismillah, velhamdülillah, ve selamu alâ Resûlillah. Esselamu aleykum sevgili kardeşlerim, saygıdeğer dinleyicilerim. Medyen ve Eyke komşu iki ülkeydi. İkisi de dağlık ve ormanlık bir bölge. Medyen, Akabe körfezinden Humus vadisine kadar uzanıyor. Eyke, Kızıldeniz sahilinden, Medyen'e kadar ulaşıyor. Nacizayn'e hazırladığım internetten arama sayfalarına yazdığınız zaman Adnan Şensoy, Hazreti Muhammed izinde hicaz haritası diye cep telefonunuzdan da, tabletlerden de, bilgisayarlardan da dünyanın her yerinden ücretsiz olarak bu haritayı görebilir, Medyen'i görüntüleriyle, videolarıyla, tarihi noktalarıyla inceleyebilirsiniz. Medyen adını burada yaşayan kabileden alıyordu. Şuayb Aleyhisselam'ın nesebi de Medyen'e e varıyordu ve İbrahim Aleyhisselam'a dayanıyordu. Maalesef halkın inancı putçuluktu. Onlara göre alışverişte esas olan şey hilekarlık ve soygunculuk. En gözde meslekse vurgunculuk. Sevgili dinleyicilerim, putçuluk, soygunculuk ve vurgunculuk toplumu iyice sarmış. Kimse de güven kalmamıştı. Hazreti Şuayb aleyhisselam, Medyen ve Eyg halkına peygamber gönderilmişti. Bu iki ülkede ayrı ayrı mücadele verdi. Medyen'deki mücadelesini Kur'an şöyle bildiriyor. Araf suresi 85, Hud suresi 84 ve Ankabud 36. ayetlerde, Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. O, ey kavmim, Allah'a ibadet edin. ''Ahiret gününe umut besleyin, yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.'' dedi. Allah'a ibadet ve ahirete inanmak, bozgunculuğu önleyen iki temel esastır saygıdeğer dinleyicilerim. Bu esaslar yıkıldığı için medyende tam anlamıyla itikadi, siyasi ve iktisadi, ahlaki bozgunluk vardı. ''Nerede Allah'tan sakınma.'' ahirete inanma ve hesap verme duygusu yoksa, orada bozgunculuk olacaktı sevgili kardeşlerim. Bu gerçek asırlar boyu böyle kalacaktı. Hazreti Şuayb aleyhisselam bu temel gerçeğe dikkati çekti. Şöyle dedi, Hud suresi 84 ile Araf suresi 85'te öğreniyoruz ki, Ey kavmim! Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Ölçeyi, tartıyı noksan yapmayın. Ben sizi bir bolluk içinde görüyorum. Bununla beraber hileye devam ederseniz, ben sizi kuşatacak olan bir günün azabından korkuyorum. Evet saygıdeğer dinleyicilerim, ölçü ve tartı, ölçülü olmalıydı. Ölçüde eksiklik, Haksızlıktı. ya da mevcut şartları istismar ederek haddinden ve hakkından fazla fiyat oynamalar da haksızlıktı. Şuayb aleyhisselamın o gün uyardıkları Kur'an'da dile getirilen gerçekler bugün bizden uzak değildir. Aynı uyarılar bizim için de geçerlidir. Fazla kazanç için ölçü ve tartıda hile yapmak, hileli yollara sapmak topluma ihanettir sevgili kardeşlerim. Haksızlık ve ihanet ile sağlanan kazanç, kazanana da büyük bir derttir. Çünkü insani duygu ve fazileti yok eder. Giderek daha büyük haksızlıklara sebebiyet verir ve o haksızlık döner, döner, döner dolaşır ve o haksızlığı başlatanın başına döner. Haksızlıksa azapla biter. Hazreti Şuayb aleyhisselam da Medyen halkına Hud suresi 85 ile Araf 85'te gördüğümüz üzere şöyle ifadede bulunuyor. Hileye devam ederseniz sizi kuşatacak bir günün azabından korkuyorum dedi ve şöyle devam etti. Ey kavmim! Ölçekte ve tartıda adaleti yerine getirin. İnsanların mallarını eksiltmeyin. İnanıyorsanız, bilin ki bunlar sizin için hayırlıdır. Hile yapmamak, saygıdeğer dinleyicilerim, ölçü ve tartıyı tam tutmak, normal kâra razı olmaktır. Normal kâr da, iş ve ticaret emniyeti, Allah katında kul hakkına riayetin yüzaklığı vardı. Şuhayb aleyhisselam, ticari ahlakı bozuk olan medyen halkına, şu gerçeği duyuruyordu Hud suresi 86. ayette. Eğer inanıyorsanız, Allah'ın helalinden bıraktığı kâr sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin üzerinize bir denetleyici de değilim. Hazreti Şuhayb aleyhisselamın bu daveti ve uyarmaları etkili olmuştu ancak inanmayanlar da çoktu. İnananlar Şuayb Aleyhisselam'ın bildirdiği esaslara göre yaşıyordu. Allah'a ibadet ediyordu. Ticarette doğruluktan ayrılmıyordu. İmansızlar ise bu hale pek kızıyorlardı. Normal kârı azımsıyorlardı. Bütün yolları deneyerek onlara acır görünüp akıllarını çelmeye çalışıyorlardı. Araf Suresi 90. ayette görüyoruz. Deniliyor ki, Normal karla insan zengin olmaz. Kazanca sınır konmaz diyorlardı. Milletin inkar eden ileri gelenleri dininizi bırakıp şu ayba uyarsanız yemin ederiz ki bu takdirde ziyan görenlerden olacaksınız dediler. Hazreti Şuayb Aleyhisselam inkarcıların bu çalışma ve propagandalarını yerdi. Araf 86 ve 87. ayetlerde görüyoruz ki şöyle dedi. İnananları Allah yolundan alıkoyup ve o yolun eğriliğini dileyerek tehdit edip her yolda pusu kurup oturmayın. Az iken Allah'ın sizi çoğalttığını hatırlayın. Bozguncuların sonunun nasıl olduğunu görün. İçinizde madem ki benimle gönderilene inanan bir topluluk ve inanmayan bir topluluk var. O halde Allah'ın aramızda hükmünü bildirmesine kadar sabredin. Allah hükmedenlerin en iyisidir. Karşılıklı anlayış, birlikte barış içinde yaşamanın asgari şartıydı sevgili kardeşlerim. Şuayb aleyhisselam müminleri tehlikede gördüğü için Medyen halkını anlayışlı olmaya çağırdı. Müminleri kayırdı. Milletin idarecileri Şuayb aleyhisselamın teklifine razı olmadılar. İnananların aralarında yaşamalarını tehlikeli buldular. Şuayb Aleyhisselam'ı tehdide kalktılar. A'raf 88'de "Ey Şuayb, ya dinimizi dönersiniz" Ya da ant olsun ki seni ve inananları seninle beraber memleketimizden süreriz. Şu Şuayb Aleyhisselam'ın cevabı kesindi. İstemesek de mi? Allah bizi dininizden kurtardıktan sonra ona dönecek olursak, doğrusu Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimizin dilemesi bir yana, dininize dönmek bize yakışmaz Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır biz yalnız Allah'a güvendik Rabbimiz bizimle milletimiz arasında hak ile hüküm ver sen hükmedenlerin en hayırlısısın dedi inkarcılar şuayb aleyhisselama cevap aradılar İlk bakışta belirli farklılıklar olarak aralarında namaz vardı. Ankabud 45'te namaz insanı kötülükten alıkoyar denilirdi. Hud suresi 87. ayette dikkat edilecek olan şu cevabı verdiler. Ey Şuayb! Babalarımızın taptığını bırakmamızı emreden, veya mallarımızı istediğince kullanmamızı men eden senin namazın mıdır? Sen doğrusu aklı başında yumuşak huylu birisin dediler. Kulda kabalık bırakmayan, kulu Allah'a bağlayan, onlara hak gözüyle bakmayı sağlayan namazdı. Yoldan çıkmışlık, ibadetsizlikle başlardı saygıdeğer dinleyicilerim. Giderek ahlaksızlığa, haksızlığa, inançsızlığa varırdı. Namaz, ibadette ilkti, dine direkti. Namaz, tümüyle iyilikti. Toplumun bünyesindeki ilikti. Mü'mine güç ve kuvvetti. Şuayb aleyhisselam milletine şöyle cevap vermişti. Hud 88'de. Ey kavmim! Söyleyin bana, ben Rabbimden bir peygamberlik üzerindeysem ve o bana katından güzel bir rızık vermişse, ona karşı gelebilir miyim? Size yasak ettiğim şeylerde aykırı hareket etmek istemem. Gücümün yettiği kadar ıslah etmekten başka bir dileğim yoktur. Başarım ancak Allah'tandır. Yalnız O'na güvendim. Yalnız O'na döneceğim. Namaz ilahi emirdi, nimetti, görevdi. Yerine getirilecekti. Şuayb aleyhisselam bu gerçeği ilan etmişti. Peşinden kafirlerin dikkatini tarihe çekti. Hud 89 ve 90'da Ey kavmim! Bana karşı gelmeniz Nuh milletine veya Hud milletine yahut da salih milletine gelen felaketin bir benzerini sakın başınıza getirmesin. Lüt milleti sizden çok uzakta değildir. Rabbinizden mağfiret dileyin. Ona tövbe edin. Doğrusu Rabbim merhamet eder ve müminleri çok sever. Medyenliler öğüt dinlemediler. Tövbe etmediler. Daha da ileri gittiler. Şöyle dediler. Hud 91'de Ey Şuhayb! Doğrusu biz senin söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Seni de içimizde hakikaten zayıf, aciz görüyoruz. Eğer aşiretin, kavmin, akrabaların olmasaydı muhakkak seni taşla öldürürdük. Senin bize karşı hiçbir üstünlüğün ve kıymetin yok. İnanmayan Allah emri dinlemezdi ama geleneklerin kölesiydi. Aşiret ve kabile saygıyı güderdi. Bir şey yapamayınca onu ileri sürerdi. Oysa gerçek çok daha değişikti. Mü'min baştan sona celadetti, cesaretti. Yürekti. Şuayb aleyhisselam bunu şöyle belirtiyordu. Hud suresi 92 ve 93'te. Ey kavmim! Benim aşiretim size göre Allah'tan daha aziz midir ki, beni aşiretim için öldürmüyorsunuz da Allah'a sırt çeviriyorsunuz? Şüphe yok ki benim Rabbimin ilmi bütün yaptıklarınızı kuşatıcıdır. Ey kavmim! Bütün imkanlarınızla yapacağınızı yapın. Ben de vazifemi yapacağım. Yakında kendisini perişan edecek azabın kime geleceğini ve yalancının kim olduğunu bileceksiniz. O azabı gözleyin. Ben de sizinle beraber gözlüyorum. Hz. Şuayb aleyhisselamın Medyen'deki mücadelesi son noktaya gelmişti. İnanmayanlara azap, inananlara necat bir kez daha gözükmüştü. Bu, değişmez kanundu. Allah buyurdu, azap emrimiz gelince, şu ayıbı ve beraberinde iman edenleri, tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. O zulmedenleri ise, korkunç bir gürültü, Çığlık yakaladı da Yurtlarında çöküp Helak oldular Sanki orada hiç yaşamamışlardı Bakın Semud milleti nasıl helak olduysa Medyen halkı da Öylece helak olmuştur Araf 91 ve 92 ile Ankabut 37. ayette Böyle buyurulmuştu. Saygıdeğer dinleyicilerim Medyen halkı helak oldu. Yok oldu. Yoldan çıkmışlığın, hilekarlığın, haksızlığın, peygamberi dinlememenin, Allah emrine uymamanın cezasını bulmuştu. Bu zalimin, inkarcının kaçınılmaz sonuydu. Araf 93'te şöyle buyuruluyor. Şu ayıp Helak olan milletinden yüz çevirip dedi ki: "Ey Kamim, doğrusu ben size Rabbimin gönderdiği emirleri bildirdim, iyiliğinizi istedim, iyiliğinizi istedim, iyiliğinizi istedim. Şimdi inkarcı olan bir topluluğa niçin üzüleyim?" Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın Medyen halkıyla birlikte Eykelilere de peygamber olduğu bilinmekteydi. Şuayb Aleyhisselam'ın Eyke'deki mücadelesi de önemliydi. Bu konu Kur'an'da şöyle özetlenmişti. Hicr Suresi 78. ayette Eyke halkı da gerçekten zalim kimselerdi buyuruluyor. Şuara 176'da Eyke halkı da gönderilen peygamberleri yalanladı deniliyor. Şuara 177 ve 180. ayetlerde Şuayb aleyhisselam bu zalim millete şöyle hitap ediyordu. Allah'tan korkmaz mısınız? Gerçekten ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak... Alemlerin Rabbine aittir. Ey kerilere bu ilk davetti sevgili kardeşlerim. Şuayb aleyhisselamın şu emirleri onu takip etmişti. 181 ve 184. ayetlerde görüyoruz ki. Ölçüyü ve tartıyı tam yapında eksiltip hak yiyenlerden olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanların mal ve haklarını düşürmeyin Yeryüzünü yağmacılıkla Bozgunculukla fesada vermeyin O Allah'tan korkun ki Hem sizi hem de sizden önceki halkı yaratmıştır Ey keriler hiddetlendi Şuhayb aleyhisselamla eğlenmeye yeltendi Sen büyülenmiş birisin Bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin Doğrusu seni yalancılardan sanıyoruz dediler. Şu ara 185-186'da böyle ifade ediliyor. Ey keriler, bunlarla da yetinmediler. Azap istediler. Eğer doğru sözlüysen hemen üzerimize gökten azap yağdır dediler. Azap istemek ne cüretti. Gerçekten tam bir cinnetti. Şuhayb aleyhisselam bu isteğe şöyle cevap vermişti şu ağrı 188'den öğrendiğimiz üzere. Rabbim yaptıklarınızı çok iyi bilir. Şuayb aleyhisselamın bu cevabından sonra zülle gününün azabı onları yakalayıverdi. Gerçekten o gün azabı büyük bir gündü denildi. Zülle ne demekti? Zülle bulutun ve ağacın gölgesine denirdi. Sevgili dinleyicilerim Ey keriler azap isteyince Güneş yedi gün müthiş bir sıcak neşretmişti Bu sırada Gökyüzünde bir bulut belirmişti Serin bir rüzgar Estirmişti Ey keriler bulutun gölgesine birikmişti Birden Buluttan ateş inmişti ve Eyke yeryüzünden Silinmişti Bu nedenle o güne züllle Gölge günü denildi şu ara 190 ve Hicri 79. ayette bu millette bizlere büyük bir ibret bırakıldı. Medyen ve Eyke'yi hileli ticareti, putlara ibadeti, peygamberi yalanlamaları ve tehdidi mahvetti. Şuayb aleyhisselamın bundan sonraki hayatı Kur'an'da yer almadı. Tabii tevhid mücadelesi de bu noktada kalmadı. Yusuf aleyhisselam ile Kenan ilinden Mısır'a geçen ve orada yerleşen oğulları uzun mutluluk yıllarından sonra sosyal ve siyasal üstünlüklerini yitirdiler. Mısır'ın yerlileri olan Kıptilerin emrine girdiler. Kıptiler yıldızlara ve putlara tapıyorlardı. Bu soyun hükümdarları Firavunlar oğullarını hor görüyor Esir gibi kullanıyorlardı, en ağır işlerde çalıştırıyorlardı. İsrailoğulları gördükleri zulümden kurtulmak için eski yurtları olan Filistin'e dönmeyi istiyorlardı. Ancak Firavunlar buna engel oluyorlardı. Öte yandan onlara normal bir vatandaş muamelesi de yapmıyorlardı. İsrailoğulları gerçekten zor günlerdeydi, bunalmışlardı. Allah kendilerine yardım etmek diledi. Bu dileğini ve gerekçesini Kur'an'da Kasas suresi 5 ve 6. ayetlerde şöyle buyuruyor. Biz memlekette güçsüz sayılanlara iyilikte bulunmak, onları önderler kılmak, onları mukaddes topraklara varis yapmak, memlekete yerleştirmek, Firavun, Haman ve her ikisinin askerlerine çekinmekte oldukları şeyleri göstermek istiyorduk. Firavun, memleketin başına geçti ve halkını fırkalara böldü. İçlerinden bir topluluğu güçsüz bularak onların oğullarını boğazlıyor, kadınlarını sağ bırakıyordu. Çünkü o, bozguncunun biriydi deniliyor Kasas 4'te. Günahkardı. Yunus 75'te büyüklük taslamakta olduğunu öğreniyoruz. Kasas 32'de yoldan çıkmış bir fasık olduğunu öğreniyoruz. Kasas 38'de zalim olduğunu öğreniyoruz. Nazihat 24, Tahrim 11, Kasas 8, Ankebut 39, Mümin 23 ve 26'da tanrılık iddia edecek kadar azgın olduğunu görüyoruz. Firavun'un veziri Haman ona bütün bu kötülüklerde ortaktı ve teşvikçiydi. Bu ortamı değiştirmek ve hakka yöneltmek görevi Hz. Musa aleyhisselama verilecekti. Takdir böyleydi. Allah subhanehu ve teala Musa aleyhisselamı İsrailoğullarının öteki erkek çocukları gibi Firavun'un adamları tarafından öldürülmekten kurtarmıştı. Hazreti Musa'nın annesine bu konuda şöyle bir yol göstermişti. Kasas 7. ayette Çocuğu emzir, öldürülmesinden korktuğun zaman onu suya, nile bırak, korkma ve üzülme. Annesi Musa Aleyhisselam'ı bir müddet emzirdi. Zaman geldi, tehlike belirdi. Oğlunu ilahi emir gereğince suya atacaktı. Bu konuda Allah Azze ve Cel şöyle buyuruyordu, Taha 39'da, ''Musa'yı bir sandığa koy da suya bırak, su onu kıyıya atar, bana da ona da düşman olan biri onu alır.'' buyurmuştu. Yavrusunu kendi elleriyle suya bırakacak anne, bir düşmanı tarafından onun bulunacağını duymakla endişlenebilirdi. Bu yüzden Allah azze ve cel neticeyi kendisine açıkça şöyle bildirmişti. Kasas 7'de. Biz şüphesiz onu sana döndüreceğiz ve peygamber yapacağız. Annesi Musa'yı sandıkla suya bırakmıştı. Nil nehrinde usul usul akıyordu. Musa'nın ablasına da onu izle dedi. O da kimseye sezdirmeden Musa'yı uzaktan gözetledi. Firavun adamları onu aldılar, saraya götürdüler. Sandığı açtılar. Musa'yı görünce, Firavun'un karısı diyor Kasas 9, ''Benim de senin de gözün aydın olsun. Onu öldürmeyiniz. Belki bize faydalı olur.'' Yahut, onu oğul ediniriz dedi. Firavun'un hanımı Musa aleyhisselamı sevmişti. Çünkü onu Allah sevimle kılmıştı. Taha 39'da bunu öğreniyoruz. Sandık içinde saraya ilk geldiği gün Musa aleyhisselamı seven Firavun'un hanımı Asiye. Musa aleyhisselam peygamber olunca ona inanacak ve bu inancı uğrunda tahammülü güç işkencelere katlanacaktı. Ve bir gün Allah'a şöyle yalvaracaktı. Tahrim 11. ayette öğrendiğimiz üzere Rabbim bana katında cennette bir ev yap Beni firavundan ve onun kötülüklerinden koru Ve beni zalim milletten kurtar Asiye Kur'an'da kafir ve zalim yakınları olan müminlere örnek gösterilmişti Her inanan asiye gibi davranacak Yakınlarının kötülüklerine uymayacak ve göz yummayacaktı. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Asiye'yi imanı uğrunda işkencelere katlanması ve yakınlarının kafir ve zalim olmasına rağmen haktan ayrılmayışı ve Allah'a yalvarmasından dolayı kemale ermiş iki kadından biri olarak övmüştü. Asiye, kocası Firavun'un işkenceleri altında can verecekti. Fakat Musa aleyhisselamı da yetiştirmişti. Asiye'nin Asiye'nin isteğiyle öldürülmekten kurtulan Musa aleyhisselama süt verdiler. İçmedi. Süt anneleri getirdiler. Emmedi. Bunu ona Allah emretmişti. Kasas 12. ayette "Önceden süt annelerinin memesini kabul etmemesini sağladık." deniliyor. Öte yandan yavrusu Musa aleyhisselamı sandıkla Nil nehrine bırakmış olan annesinin yüreği yanıktı. Kalbi başka şeylerle meşgul olmaktan uzaktı. Kasas onda böyle görüyoruz. Oğlunun sarayda olduğunu öğrenmişti. Kur'an Musa'nın annesinin o anki durumunu şöyle açıklıyordu Kasas 10. ayette. İnananlardan olması için kalbini sabırla pekiştirmeseydik, Neredeyse saraya alınan Çocuğun kendi oğlu olduğunu Açığa vuracaktı Süt annesi arandığı Ülkeye yayılmıştı Musa'nın ablası saraya koştu ve Şöyle konuştu Kasas 12 ve tahakırta Size sizin adınıza Ona bakacak iyi davranacak Bir ev halkını tavsiye edeyim mi Teklif olumlu Karşılandı Öz anne saraya alındı Musa Anne sütüne kandı. Bu ana-oğul buluşmasını Allah azze ve cel mübarek Kur'an'da şu hikmete dayandırıyordu. Kasas 13 ve daha 40'ta. Böylece onu, annesinin gözü aydın olsun, üzülmesin, Allah'ın verdiği sözün gerçek olduğunu bilsin diye ona geri verdik. Fakat çoğu bilmezler. Gerçekten de Firavun ve adamları aslında işin farkında değillerdi. Hz. Musa aleyhisselam Firavun sarayında fakat ana kucağında büyümüştü. Delikanlılık çağına ermişti. Allah azze ve cel kendisine ilim ve hikmet vermişti. Taha on öyle buyuruluyor. Hz. Musa aleyhisselam sevgili dinleyicilerim huy güzelliği ve iyiliği ile biliniyordu. Gençlik yıllarındaydı. Bir gün halkın çoğunluğunun istirahate çekildiği, sokakların ıssız olduğu bir sırada şehre indi. Bir Mısırlı'nın İsraililerden bir kişiyi dövmekte olduğunu gördü. İsrail'i Musa'dan yardım istedi. Musa aleyhisselam yardıma koştu. Mısırlı şöyle bir iti verdi, Mısırlı düştü ve öldü. Musa aleyhisselam üzüldü. Kasas 15'te öğrendiğimiz üzere bu şeytanın işidir. Şüphesiz şeytan saptıran bir düşmandır diye düşündü. İstemeyerek de olsa bir kişinin ölümüne sebep olmuştu. Hemen Rabbine yöneldi. Kasas 15'te gördüğümüz üzere Rabbim doğrusu kendime yazık ettim. Beni bağışla dedi. İtiraf ve dilek içtendi. Allah Subhanahu ve teâlâ da onu affetti. Çünkü Allah bağışlayandı, merhamet edendi. Ancak bu kadarla yetinmedi. Bir de Rabbine söz verdi. Kasas 17'de gördüğümüz üzere, ''Rabbim, bana verdiğin nimete and ki, suçlulara asla yardımcı olmayacağım.'' dedi. Her günahın kendine özgü bir tövbesi vardı bu tövbenin kabulü için vazgeçilmez bir esastı. Mesela bir hakkı gizleyenin bu günahtan kurtulmak için gizlediğini açıklaması gerekiyordu. Sadece pişmanlık yetmezdi. Bakara suresi 159 ve 160. ayetlerde böyle görüyoruz. Burada da Hz. Musa aleyhisselam bir suçluya bilmeyerek arka çıkmıştı. Arka çıktığının suçlu olduğunu anlayınca hatasından dolayı Allah'a sığındı. Peşinden de Suçlulara asla yardımcı olmayacağım diye Tövbesini tamamladı. Tövbesindeki esasa bağlı kaldı. Bu yüzden de affolma beratına hak kazandı. Hatadan dönmek, günahtan kurtulmak isteyen Her inançlı kişi de böyle yapacaktı. Mısırlı Kıpti'nin Hz. Musa aleyhisselam tarafından öldürüldüğünü, Musa Aleyhisselam yardıma çağıran İsrailli'den başkası görmemişti fakat, Musa aleyhisselam suçluluk hali içinde şehirde, etrafı gözetleye gözetleye korkulu bir halde dolaşarak sabahlamıştı. Gün ışıyınca bir başka kavgaya rastladı. Bir de baktı ki, kasas 18'den görüyoruz, Dün kendisinden yardım isteyen kimse bağırarak ondan yine yardım istiyordu. Musa aleyhisselam ona doğrusu sen besbelli bir azgın yoldan çıkmışsın dedi. Ayırmak için Kıpti'yi tutmak istedi fakat Musa'nın sen azgınsın sözünden kendisine bir kötülük edeceğini sanan İsrailli, Musa aleyhisselama ey Musa dün bir cana kıydığın gibi, ''Bana da mı kıymak istiyorsun?'' diye seslendi ve ''Sen bir uzlaştırıcı değil, yeryüzünde bir zorba olmak istiyorsun.'' diye de ithama kattı kasa son dokuzda. Bu sözler bir başka netice verdi. Bir önceki olayda ölen Kıpti'yi kimin öldürdüğü araştırılmaktaydı. Aranılanı ise sadece kavgacı İsrail'i biliyordu. Bu sözleriyle bildiğini açığa vurdu. Bunu duyan Kıpti ise koşup durumu Firavun'a haber verdi. Suçlunun Musa olduğunu bildirdi. Bu haber üzerine ileri gelenler, Hz. Musa'nın yakalanıp öldürülmesini konuşmaya başladılar. Ancak bu konuşmayı, Hz. Musa aleyhisselam seven bir kişi, koşa koşa gelip ona haber verdi. Kasas 20. ayette, ''Ey Musa, ileri gelenler seni öldürmek için aralarında görüşüyorlar. Hemen uzaklaş. Doğrusu ben senin iyiliğin isteyenlerdenim.'' dedi. Kendisini tehlikeye atma pahasına koşarak gelip haber veren ve yol gösteren dostun sözü dinlenirdi. Hazreti Musa dinledi. Musa korku içinde çevresini gözetleyerek hemen şehirden çıktı. Rabbim beni zalim milletten kurtar dedi deniliyor kasas 21'de. Burada sevgili dinleyicilerim Musa Aleyhisselam verilen haberi ve gösterilen hal çaresini benimsedikten sonra çevresini gözetleyerek tedbirini alıyor, şehirden çıkıyor. Bu arada da Rabbinden yardım diliyordu. Allah'a yöneliyordu. Ona güveniyordu. Bu hareketiyle Hazreti Musa Aleyhisselam gerçek tevekkülün nasıl olacağının örneğini veriyordu. 1. konuşma, istişare, 2. Karar azim Üç uygulama tedbir Ve dört Allah'a güvenme Tevekkül dua Rıza Ali İmran 159 gibi Hz. Musa aleyhisselam Mısır'ı terk etti Medyen ülkesine yöneldi Çünkü Medyen Firavun idaresinde değildi Medyen'de İbrahim aleyhisselamın soyundan gelen insanlar vardı Fakat nasıl gidecekti? Daha önce Mısır'dan dışarı çıkmış, gezmiş değildi, yolu bilmemekteydi. Medyen'e doğru yöneldiğinde, Umarım Rabbim beni doğru yola iletir, dedi, kasas 22'de. Yürüdü, gitti. Yol Medyen suyuna erdi. Orada davarlarını sulayan bir insan topluluğu buldu. Bu topluluğun gerisinde sürülerini sudan alıkoyan iki kadın gördü. Yanlarına vardı ve sordu. İşiniz nedir? dedi. Çobanlar ayrılana kadar biz sulamayız. Babamız çok yaşlıdır. Onun için biz bu işi yapıyoruz dediler. Kasas 23 ayetince. Musa aleyhisselam kadınların sürüsünü suladı. Kadınlar davarlarını alıp gittiler. Musa aleyhisselam bir gölgeye çekildi. Açlık hissetti. Halini Allah'a arz etti. Rabbim doğrusu bana indireceğin hayra muhtacım dedi. Kasas suresi 24. ayetçe. Musa aleyhisselam gölgede dinlenmekteydi. Çok sürmedi. O iki kadından biri utana utana yürüyerek ona geldi. Babam sana sulama ücretini ödemek için seni çağırıyor dedi. Hazreti Musa aleyhisselam davete icabet etti. Kadınla babasının yanına gitti. Başından geçenleri hikaye etti. O zat da Musa'yı korkma. Artık zalim milletten kurtuldun diye müjdeledi. Kasas 25'te. Hazreti Musa aleyhisselamın misafirliği devam etti. Doğruluğu ve güvenilir oluşuyla dikkat çekti. Neticede... Kasas 26'da Babacığım, onu ücretli olarak tut dedi iki kadından biri. Ücretle tuttuklarının en iyisi bu güçlü ve güvenilir adamdır dedi. Bugün de böyleydi. İşçide, memurda, çalışan iki şey gerekti. Bir, liyakat, yani işi bilmek, üstesinden gelecek güçte donanımda olmak. 2 emanet, doğru, güvenilir, dürüst olmak. Bu özelliklerden yoksun kişilere iş ve memuriyet verilmezdi. Hazreti Musa aleyhisselam bu özelliklere gerçekten sahipti. Baba kızının teklifini beğendi. Musa aleyhisselama şöyle dedi. Kasas 27'de Bana sekiz yıl çalışmana karşılık bu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Eğer on yıla tamamlarsan o senden bir lütuf olur. ''Bununla beraber seni zorlamak istemem. İnşallah beni iyi kimselerden bulacaksın.'' dedi. Musa aleyhisselam teklifi kabul etti. Kabulünü şöyle bildirdi. Kasas 28'de ''Bu seninle benim aramdadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım bana kızmak yok. Söylediklerimize Allah vekildir.'' Musa aleyhisselamın Medyen'de karşılaştığı ve yanında kaldığı ihtiyar kişi, Şuayb aleyhisselamdı. Belirtilen zaman süresince, Hz. Musa aleyhisselam, Şuayb aleyhisselama hizmet etti. Neticede kızıyla evlendi. Şuayb aleyhisselamdan izin aldı. Kasas 29'da, Musa süreyi doldurunca, Mısır'a gitmek üzere ailesiyle birlikte yola çıktı deniliyor. Sina çölünde ilerlerken yolu şaşırdı. Şiddetli bir de soğuk vardı. Etraf zifiri karanlıktı. Bir ara uzaklarda bir ateş gördü. Ailesine döndü. Kasas 29 Nemil 7'de de gördüğümüz üzere ''Durunuz, ben bir ateş gördüm. Size bir haber yahut tutuşmuş bir odun getiririm de ısınırsınız. Ya da ateşin yanında bir yol gösteren bulurum.'' dedi. Musa aleyhisselam ateşe doğru koştu, ulaştı. Kasas 30 ve Nemil 9'da ifade edildiği üzere, vadinin sağındaki ağaç tarafından bir ses işitti. Durdu, dinledi. Ey Musa! Şüphesiz ben, alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Ey Musa! Gerçek şu ki ben, Güçlü ve hakim olan Allah'ım. Ey Musa, ben şüphesiz senin Rabbin'im. Sonra Taha 12, 11, Nemil 8 ve Naziat 16'da gördüğümüz üzere. Ey Musa, ben şüphesiz senin Rabbin'im. Ayağındakileri çıkar. Çünkü sen kutsal bir vadi olan Tuva'dasın. Ateşin yanında olan ve çevresinde bulunanlar mübarek kılınmıştır. Ve sonra Taha 13-16 arasında gördüğümüz üzere Ben seni seçtim. Artık vahiy yolunanları dinle. Şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et. Beni anmak için namaz kıl. Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye Zamanını gizli tuttuğum kıyamet mutlaka gelecektir. Bana inanmayan ve hevesine uyan kimse seni ondan alı koymasın yoksa helak olursun. Hazreti Musa karanlık gecede aydınlıklar bulmuştu. Fakat kendisi haşiyet içindeydi. Nasıl olmasındı ki alemlerin Rabbi kendisine doğrudan doğruya hitap etmişti. Ben seni peygamber seçtim demişti. Hz. Musa Aleyhisselam bu halet içinde sadece dinliyordu. Rabbi sordu Taha 17'de: "Ey Musa, sağ elindeki nedir?" diye. Musa Aleyhisselam ilk kez konuştu. Rabbine cevapta bulundu Taha 18'de: "O benim değneğimdir. Ona dayanırım. Onunla davarıma yaprak silkerim. Ondan daha birçok işlerde faydalanırım." Musa Aleyhisselam değneğini böyle tanıtıyordu çünkü kendisi onu bu işlerde kullanıyordu. Değneğinden başka bir iş beklemiyordu. Fakat bu gece hep beklemediği şeyler oluyordu. Yine öyle oldu. Allah Azze ve Celle buyurdu. Taha 19 ve 20'de. Ey Musa, bırak onu. Bırakınca değnek hemen koşan bir yılan oluverdi. Musa. Değneğinin yılan gibi hareketler ettiğini görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Bu kaçış normal bir insan hareketiydi. Yılan gibi önünde kıvranan şey, yıllar yılı elinde taşıdığı değneğiydi. Bu da neydi? Gerçekten korkmuştu. Korkulur da, korkan da kaçardı. O da bunu yaptı fakat Allah gerçeği Musa'ya şöyle anlattı. Kasas 31 ve Taha 21'de. Ey Musa! Dön, gel, korkma. Şüphesiz sen emniyette olanlardansın. Onu al, korkma. Biz onu yine eski durumuna çevireceğiz. Yine Nemil 10'da. Ey Musa! Korkma! Benim katımda peygamberler korkmaz. Hz. Musa aleyhisselam değneği aldı. Biraz önceki yılan şimdi elinde asaydı. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın korkusu gitmiş, sükûna ermişti. Allah'tan yeni bir emir gelmişti. Taha 22, Nemil 12, Kasas 32. Elini koynuna sok. Diğer bir mucize olarak lekesiz, bembeyaz çıksın. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ikinci bir mucizesi ışık saçan eldi. Ona yedi beyza dendi. Musa Aleyhisselam yine korktu. Allah Azze ve Cel bu konuda da ona güven vermek için şöyle buyurdu: Kasas 32'de. Ellerini koltuklarının altına koy. Sendeki korku gidecektir. Musa Aleyhisselam emre uydu. Ellerini koltuğuna koydu. Elleri eski haline döndü. Korkusu son buldu. Asa ve yedi Beyza, Musa aleyhisselama peygamberliği ile birlikte verilen iki mucizeydi. Kasas 32'de böyle ifade ediliyordu. Hz. Musa aleyhisselamın peygamber oluşu öncekilerden değişikti. Şöyle ki, Hz. Musa aleyhisselam peygamber olduğunda doğrudan doğruya Allah tarafından özel bir konuşma ile bildirilmişti. Bu bildirişte araya melek girmemişti. Bu yüzden sevgili dinleyicilerim, Musa aleyhisselama malum ailelerinizdir. Kelimullah denmişti. Peygamber'e mucize, milleti istediği zaman Allah tarafından verilirdi. Geçmiş peygamberler de böyle ola gelmişti. Ancak Musa aleyhisselam anılan iki mucize gönderilmişti. Bu mucizelerin böyle önceden verilişinin sebebi neydi? Kur'an'da şöyle belirtiliyordu, Kasas 32'de. Bu ikisi, Firavun ve Erkan'ına karşı Rabbinin iki delilidir. Doğrusu onlar yoldan çıkmış bir millettir. Hz. Musa aleyhisselam, kimleri hak dine çağıracağını anlamıştı. Hedef, Firavun ve etrafındakilerdi. Allah azze ve cel, Hz. Musa'ya emrini açıkça bildirmişti. Taha 24, şuara 10 ve 11. ayetlerde, Firavun'a git. Doğrusu o azmıştır denildi. Saygıdeğer dinleyicilerim, Hz. Musa aleyhisselamın, Firavun ve etrafındakilere karşı durumu belli olmuştu. Onlardan kaçmıştı. Bir Mısırlı Kıpti'nin ölümü kaçış sebebiydi. Hz. Musa endişelendi. Endişesini Rabbine şöyle arz etti. Kasas 33'te, Rabbim, Doğrusu ben onlardan bir cana kıydım. Beni öldürmelerinden korkuyorum. dedi. Sonra şu ara 12-14 ile taa 25 ile 35 arasında öğrendiğimiz üzere Rabbim, doğrusu beni yalanlamalarından korkuyorum. Göğsüm daralıyor, dilim açılmıyor. Onun için Haruna da elçilik ver. Onların bana isnat ettikleri bir suç da vardır. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Rabbim, göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimden düğümü, peltekliği çöz ki sözümü iyi alnasınlar. Ailemden kardeşim Harun'u bana vezir yap. Beni onunla destekle. Elçilik işinde onu bana ortak et ki, seni daha çok tesbih edelim ve çokça analım. Şüphesiz sen bizi görmektesin. Kardeşi, Hazreti Harun istemesinin sebebini de şöyle arz ediyordu, Kasas 34. ayette. Kardeşim, Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu, beni destekleyen bir yardımcı olarak benimle gönder. çünkü, Beni yalanlamalarından korkarım dedi. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kardeşi Harun'u konuşması benden daha düzgün diye yardımcı olarak istemesi tebliğin anlaşılması ve güzelle anlatılması gereğinin ifadesiydi. Tebliğin duyurulması yetmezdi. Anlaşılması da gerekiyordu çünkü sevgili kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'ın dilediklerini kabul etti. Çünkü Peygamberlerin duası Allah Azze ve Celle katında makbuldü. Taha 36 altıda, Ey Musa! İsteğin sana verildi. Seni kardeşinle destekleyeceğiz. İkinize de bir kudret vereceğiz ki, onlar size el uzatamayacaklardır. Ayetlerimizle ikiniz ve ikinize uyanlar üstün geleceklerdir buyurdu. Hazreti Musa aleyhisselam, Ya bir haber, ya da bir yol gösterici veya bir ateş temin etmek için gittiği yerden peygamber olarak ailesinin yanına döndü. Ailesini alarak Mısır'a, annesi ve kardeşi Harun'un yanına gitti. Musa ve Harun Aleyhisselam kardeş iki peygamberdi, saygı değer dinleyicilerim. Görevleri birdi. Harun'un peygamberliği Musa'nın dileği neticesiydi. Harun aleyhisselam mücadelede Hazreti Musa aleyhisselamın desteğiydi. Her ikisine de vahiy inmişti. İkisi de Allah'ın ihsanına ermişti. Kur'an'da kendilerine selam olsun dendi. Musa ve Harun aleyhisselam ilahi kitapla Tevrat teyit edildi. Nisa 163, Enamad 84, Meryem 53, Enbiya 48, Saffat 114, Taha 77, Araf 160, Yunus 87. Kur'an-ı Kerim'de en çok anılan peygamber Musa aleyhisselam, yardımcısı Harun aleyhisselam ve davası büyük atası Hazreti Adem'den başlayıp sonrasında gelecek ahir zaman nebisine kadar devam edecek İlahi